Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar Teknolojinin Karanlık Yüzünden herkese merhaba Merhabalar ee, bir şeyler söyledin ama <gülüyor> ne dedin değil mi <gülüyor> ne dedin elektronik oy dedin tamam Bak, elektronik oy denedim. bunları denedik neler oldu neler bitti neler olmuyorları konuştuk